Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahı Rabbi Alâmin. Sallatu ve salamun ʿalayk khayyāsīd al-awwālīn walākhirīn. Weiḍā jmi l-ambiyāy wal-musāliyin. Weiḍā jmi l-uliyyāy. Walhamdulillahi Rabbi Alāmin. Abi Rabir. Allahum al-ismā anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın sıfatlarını anlamadan, isimlerini anlamadan Allah'ı tanımak hiç kimse için mümkün değildir. Onun için Allah'ın sıfatlarını, isimlerini Kur'an'a göre, Kur'an'daki isimlerini anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Kur'an'ın İlk suresi hem Kur'an'daki sıralamaya göre hem nüzul sırasına göre ilk suresi Fatiha suresidir. Tam olarak ilmiş olan sure Fatiha suresidir. Biz de Allah'ın isimlerine oradan başladık. Önce Allah'ın zat ismini, Allah ismini, sonra Allah'ın Rab ismini, Sonra Rahman ismini, Rahim ismini Anlamaya çalıştık hep beraber İnşallah bugün de Allah'ın Malik ismini malik Middin ismini hep beraber Anlamaya çalışacağız Nasıl Fatiha Kur'an'ın Özü ise, özeti ise Anası ise, kapısı ise Bütün bu isimleri Resulullah Efendimiz Fatiha'ya vermiştir Aynı şekilde Fatiha'daki Allah'ın isimleri de Esmaul Hüsna'nın anasıdır, kapısıdır, özetidir, özüdür. Yani zat ismi olan Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Rabb ismi, Malik ismi bütün esmanın anasıdır, özüdür. Bütün isimler hepsi Esmaul Hüsna'daki bütün isimler Fatiha'daki bu isimlerin etrafında döner, bu isimlere dahil olur. Yani çıkış noktası bu isimlerdir, Fatiha'daki isimlerdir. <gülüyor> Dolayısıyla bütün esmaul Hüsna, Fatiha'daki isimlere dahil olur. Mesela Allah Kerim'dir, ikram eder. İkramı sonsuzdur, Ekremel indir Bu isim hangi isme dahil olur? Allah'ın Malik ismine. Mülkün sahibi O'dur, Maliki O'dur. Mülkünden ikram eder. Allah Kerim'dir, manevi olarak ikram eder. Hangi ismiyle ikram eder? Rabb ismiyle. Neden dolayı ikram eder? Rahman ve Rahim oluşundan dolayı. Neden? Çünkü seviyor, çünkü O Allah'tır. Kerim ismi böyle bütün isimlere dahil oldu. Esmaul ül Hüsna'daki bütün isimler bu şekilde Fatiha'daki isimlere dahil olur. İstisnasızdır bu. Yani nasıl Fatiha Kur'an'ın özü ise esma esmada öylesine Esma'nın, El Esmaul ül Hüsna'nın özetidir, özüdür, anasıdır. Hepsi oradan doğar yani. Önce Allah'ın Malik ismiyle ilgili ayetleri kısaca anlamaya çalışalım. Allah'ın Malik ismi Kur'an'da iki yerde geçer. Biri Fatiha'da Maliki Yevmi biri de Ali İmran Suresi 26. ayette geçer. Mülkün Maliki. Kısaca ayetleri okuyayım sonra devam edelim inşallah. Maliki Yevmiddin Fatiha'da geçiyordu zaten. Bir de Ali İmran Suresi'nde kul de ki Allahumme malikel mülk Evet de ki Allah'ım. Sen mülkün malikisin. Tut ile menteşa. Mülkü dilediğine verirsin. Ve tenziul mulke mimmen teşa. Mülkü de dilediğinden çekip alırsın ve izzü men dilediğini izzet sahibi yaparsın aziz edersin ve tüzillu men dilediğini zillete düşürür zelil edersin bi yedikel hayr hayır senin elindedir inneke ala kulli şeyin kadir sen her şeye kadirsin Zümer Suresi 67. ayet وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler. Hangi konuda? وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyamet günü yeryüzünün bütünü onun kabzasında olacak kudret elinde olacak ve semavatu metviyat gökler de onun kudretiyle dürülmüş bir şekilde bir <gülüyor> yeminihi onun sağ elinde bulunacak subhanehu ve taara amma yüşrikun Allah onların şirk koştuklarından Münezzehtir. Yani hem yeryüzü hem de gökler, semavatlar onun kudret elindedir. Dürülmüş olarak, küçücük olarak. Bunu böyle anlamayan, kendini Allah'ın kudretinin içinde hissetmeyen, tatmayan Allah'ın hakkını takdir edememiş demektir. Bütün mülkün Allah'a ait olduğunu kabul etmeyen Allah'ın hakını teslim edememiş, takdir edememiş demektir. Allah'a hakını teslim edememiş demektir. em hasib al-ladine ichtarhus ziyati en taj'alayhum keladine amanu ve amil salihati sua nahyahum e, ve mematuhum sa'a e ma yahkumun yoksa o kötülükleri yapan kötülükleri tekrar tekrar yapıp duran kimseler iman edip salih amel işleyenlerle beraber onları bir tutacağımızı mı hesap ettiler öyle mi zannettiler hayatlarında ve ölümlerinde onlara aynı muameleyi yapacağımızı mı zannettiler? Eğer böyle zannetmişlerse, kötülük yapanlarla iman edip salih amel işleyenleri bir tutacağımızı hesap ettilerse, öyle zannettilerse, onlar ne kötü hüküm vermiştir. Onlar ne kötü hüküm veriyor. İman edip salih amel işleyenler, İmanlarına karşılık, amellerine karşılık Allah'tan cenneti istiyor. İmanı yok, salih ameli yok. Buna karşılık o da cenneti istiyorsa, Allah bizi bir tutsun, onlara neyi ikram etmişse, bize de ikram etsin diyorsa, Allah bu ne kötü hükümdür dedi. Hayatı yaşarken, dünya hayatında ve ölüm anında, eğer onlar iman edip salih amellerle beraber, onlara nasıl Allah muamele ettiyse, bize de öyle muamele etsin diyorsa, evet, ne kötü hüküm veriyorlar buyurdu. Allah'ın hakkını takdir edememiş, bir insana bile biri iyilikte bulunur, biri de kötülükte bulunursa, aynı muameleyi ona yapar mı? Yapmaz. Çocuklarından biri itaatkar olur, biri iskankar olursa, ona aynı muameleyi yapar mı? Yapmaz. Kendisi böyle yapmazken Allah böyle yapsın. İyilik yapan iman edip salih amel işleyen de kötülük yapanları bir tutsun diyorsa Allah'ın hakını takdir edemediği demektir. Allah'a hakkını teslim edemediği demektir. Efə hasibtum enna ma khalqnakum abesen ve annakum ilayna la turgayun. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı mı zannettiniz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bize döndürülmeyeceğinizi, huzurumuza gelmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? ve Allah'ul melikul haq. İlahe illahü ve rabbul arşil azim. Allah yüceler yücesidir. Allah mülkün sahibidir. Mülk onun hakkıdır. Ondan başka ilah yoktur. Sadece o vardır ve o kerim olan arşın rabbidir. Arş bütün varlığı, bütün kainatı kaplamış. Arşın Rabbi Allah bütün varlığa, kainata Rab olarak muamele ediyor demektir. Kuruna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, varlığa nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o varlığın, o kulun Kemalatı onunladır. Allah o kemale ersin diye o muamelede bulunmuştur. Muamele nereden gelirse gelsin o arşın Rabbindendir. Eğer biri bunu böyle anlamadıysa Allah hakkında suizanda bulunur. Sebebi görür, sebebin sahibini görmez. Vallahi mülkü cemavat ve al-erth ve ma binehuma ve ve ardın mülkü Allah'a aittir. İkisinin arasındaki her ne varsa hepsi Allah'a aittir ve dönüş onadır. Hiç kimse kendini ne gökte ne yerde ne de ikisi arasında bir şeye sahip görmesin kendine. Mülk olarak görmesin. Çünkü hepsinin sahibi Allah'tır. Ve dönüş O'nadır. Hesap O'na verilir. Velillahi ma fi semavati ve ma fil Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir. لِيَزِّلْ لَز۪ينَ اَسَعُوا بِمَا Allah insanı dünyaya gönderip mülkünde imtihana tabi tutuyor. Mülkünde kim yanlış yaparsa, günah işlerse, kötülük yaparsa Allah onları cezalandıracak ve eczi'llezine ehsenu bil husna Kim de güzellik yaparsa ona en güzeliyle karşılık vardır. Ehsenu bil husna. Güzelliğe karşılık en güzel en güzeli vardır. Evet, güzel yapana bil husna esmaul husna vardır. Allah onu esma-ül husnasıyla güzelleştirir, şereflendirir, kendine yakın eder. Evet, bir de kıyamet günü. İnsanları dirilttiği gün bütün insanlar diz üstü yere çökmüş Allah tecelli etmiştir. Ayet-i kerimede buyurdu ki o gün yeryüzü Allah'ın nuruyla Aydınlanır. Güneş yok. Yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanmış. Allah soruyor. Limen mülkül yev. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşmaya güç yetiremez. Cevap vermeye güç yetiremez. Cevabı Allah verir. Lillahil vahidil kahhar. Evet, bugün mülk vahid Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Vahid ve kahhar olan Allah. O gün herkes bilir ki, kendisine ait hiçbir şey yokmuş. Benimdir dedikleri, hepsi Allah'tan bir emanetmiş. Eğer biri Allah'ın mülkünde, herhangi bir şeye sahip çıkmışsa kendisine bile vahid sıfatlarında, isimlerinde el-esma-ül-husnasında bir olan demektir. Evet, vahid ve kahhar eğer onun vahdaniyetinden isimlerinden bir isme ortak koşmuşsa, ona şirk koşmuşsa kendini, nefsini, ilmini, aklını, malını, mevkisini veya başka birini, başka şeyleri Allah'a şirk koşmuşsa Allah onu kahreder. O gün onu ondan almıştır. O buna karşılık ceza olarak onun gideceği yer cehennemdir. Onun için Allah'ı tanımadan, anlamadan, El Esmaül Husnasından isimlerinden, Tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değildir. Kendimizi tanımamız mümkün değildir. Kulluk yapmamız, Allah'a avdolmamız mümkün değildir. Önce Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle tanıyoruz, tanımamız lazım. Allah bu isimlere karşılık, Kendisine nasıl halife olmamız gerektiğini, avdolmamız olmamız gerektiğini beyan ediyor. Bu isimlere nasıl iman etmemiz gerekir? Sonra evet, iman etmemiz gerekir. Sonra bu isimlerin üzerimizde tecelli etmesi gerekir. Allah'ın isimlerine bürünmemiz gerekir. Sonra bu isimlerle hayatı yaşayıp bu isimlerin üzerimizde amele dönüşmesi, güzelliğe dönüşmesi gerekir. Evet, kim güzellik yaparsa dedi, Allah onu güzel yapar. Güzellikle, güzelliğiyle mükafatlandırır dedi. Ehsenu evet, husna. Esma'ul husnasıyla en güzel ismiyle ne yapar? Onu şereflendirir dedi. Hangi isimle güzellik yaparsa, Allah o isimle onu güzelleştirir. Yani Allah'ın kullarına karşı merhametli davranırsa Allah onu Rahim ismiyle ne yapar? Güzelleştirir. Kulların sıkıntısına, musibetine karşılık sabrederse, tahammül ederse, af ederse, muhabbetle karşılarsa Afu ismiyle, sebur ismiyle, sıfatıyla, fiiliyle Hafiz ismiyle, Tevab ismiyle ne yapar? Şereflendirir. Allah ona ikram etmiş, o da Allah'ın kullarına, mahlukata ikram ederse, Allah onu Kerim ismiyle, Vehab ismiyle ne yapar? Şereflendirir, güzelleştirir. Allah'ın isimleriyle güzelleşince, Allah'ın sevgisine layık olur, Allah'a yakın olur, Peygamber'e yakın olur, cennete yakın olur. Eğer bu isimlerden mahrum kalırsa kendini karanlıkta bırakmış olur. Kendini Allah'tan mahrum etmiş olur, kendini Allah'tan uzaklaştırmış olur. Eğer ibadeti ona bu hali vermiyor, vermiyorsa, kazandırmıyorsa, bu güzelliği ihsan ettirmiyorsa o ibadet yapmamıştır ibadeti taklit etmiştir. Elbette ki böyle yapabilmek için önce Allah'ın Esma-ül Hüsna'sına iman etmek lazım. Yani Allah'ın isimlerini sevmek lazım. Allah'ın ismini sevmeyen aslında hiç kimse yoktur. Çünkü Allah onu yaratırken zatıyla sıfatıyla esmaül husnasıyla ona tecelli etmiş. O güzellik ondan mevcut. Ama gereğini yapmazsa sevdiğini ortaya koymazsa ondan mahrum kalır. Kabul etmek ayrı şey, iman etmek ayrı şeydir. Güzelliği kabul eder ama eğer onu sevmediyse seversen ne yapar? Severse Öyle olmaya çalışır. Yani Allah'ın Esma-ül Hüsna'sıyla isimlenmeye çalışır. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaya çalışır. Mahlukata da öyle muamele etmeye çalışır. Bunun için çabasını gayretini eğer sarf etmiyorsa evet, iman etmemiş ya da imani amele dönüşmemiş. Eksik kaldı yine. Eksik kalınca hiçbir işe yaramıyor yalnız. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki, iman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. İman etmiş, seviyor ama amele dönüşmemiş. İmanı kendisine fayda vermedi. İkisi aynı kefededir. Allah'ın isimlerini anlamaya, tanımaya çalışırken, aynı zamanda Allah'ın bu ismi üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerekir, onu anlamaya çalışmamız lazım. Çünkü bize lazım olan, gerekli olan budur. Allah'a avd anlayabilmek için, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlayabilmek için, onu anlamak lazım. O esmanın, o Allah'ın isminin üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerekir, onu anlamamız gerekir. Evet, önce Allah ismini anlamaya çalıştık. Bütün yönleriyle sevmek demekti. Muhabbet demekti. Aşk demekti. Sonra Allah'ın Rab ismini anlamaya çalıştık. Allah'ın ruhubiyetini, terbiyesini kabul etmek demekti. Allah'ın gösterdiği yolda yürümek demekti. Allah vahyini indirmiş. Onunla terbiye olalım diye bütünüyle Allah'ın vahyini kabul etmek demekti. Peygamberin örnekliğini, önderliğini kabul etmek demekti. Allah'ın Rahman ismini anlamaya çalışmıştık. Allah zatında Rahman'dır. Rahim ismini anlamaya çalışmıştık. Evet, rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurdu. Kaplamıştır buyurdu. Bize nasıl bir muamelede bulunsun o rahmetinin evet, muamelesidir, rahmetinin gereğidir, sevgisinin gereğidir, Rablığının gereğidir dedik. Bir de Allah'ın Malik ismini anlamaya çalışacağız. Fatiha'daki isimler esma Hüsna'nın özü olduğu için tekrar ettim öyle. Bu isimleri bizde nasıl tecelli etmelidir? Allah'ın ilah isminin tecelli edebilmesi için Allah zaten seni yaratırken öyle tecelli etmiş. O sende var. Nasıl var? İnsan bütünüyle aşktır, muhabbettir. Ruh Allah'ın nurudur, tecellisidir. Bütünüyle aşk ve muhabbettir. Hangi tarafa dönse onu sever. Biz gönlümüzü hangi tarafa dönderirsek onu severiz. Çünkü onda sevmekten başka bir şey yok. O aslında sahibine aşıktır, Rabbine aşıktır, Allah'a aşıktır. Mesela bir şehirde biri yaşıyorsa oradaki insanlar... Neye kıymetle gel veriyorsa, o da onlarla beraber oraya teveccüh eder, yönelir onu sever. Ama bir köydeki insan daha farklıdır. Oradakiler neye dönmüşse, neye kıymetle ger veriyorsa, o da onu sever. Mesela köydeki neyi sever? Tarlayı sever, bağış sever, bahşeyi sever, hayvanları sever, o da onu sever. Yani gönül hangi tarafa dönerse onu sevecek. Aynı şekilde mesela bir topluluğun içinde yaşıyorsak, o topluluk neye kıymet değer veriyor, neyi seviyorsa, o da onlarla beraber ona döner, onu sever. Eğer o onlar doğru yoldaysa, o da onlarla beraber doğru yolda olur. Eğer onlar deralette ise, Allah'ın gazabına uğramışsa, Onlarla beraber o da gazaba uğrar, delalete düşer. Onlarla beraber dönmüş çünkü. Gönülü dönderme işini Allah tamamen bize bırakmıştır. Bu tercih hakkını bize vermiştir. Evet. O bütünüyle aşktır, bütünüyle muhabbettir. Hangi tarafa dönerse, neye dönerse onu sever. Eğer biri Allah'ı sevmek istiyorsa Yapması gereken şey nedir? Allah'a dönmek Allah çok çok tevbe edenleri Kendisine dönenleri sever dedi Allah'a dönünce evet, Onun gönlündeki muhabbet Zaten Allah'a akıyor O Allah'a dönünce Allah onu seviyor Dolayısıyla o Allah'ı sever Allah da onu sever Ama gönlünü Allah'tan başka tarafa çevirdiyse bu durumda ne olur? Gönlünü nereye çevirmişse, neye çevirmişse başlar onunla meşgul olmaya, başlar onu sevmeye, başlar onu zikretmeye, başlar onu istemeye. Onun için gönlümüzün kime dönük olduğunu, nereye dönük olduğunu, neye dönük olduğuna bakmamız lazım. Neyi seviyoruz? Neyin peşinden koşuyoruz? Hedefimiz nedir? Gayemiz nedir? Bizim için en önemli şey nedir? Olmazsa olmaz olan nedir? Ona bakmamız lazım. Hayatı neyin peşinde koşarak yaşıyoruz? Evet, Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Kıyamet günü herkes neyin peşinden koştuğunu görecek, bilecek. O gün öyle bir gün ki buyurdu... Neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim dedi. Neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Yani o anı görmek bile istemiyorum dedi. Durum bu kadar vahiy. Yani insanların peşinden koştuğu şey Allah'ın rızası değilse, ebedi hayatı değilse, Allah'ın dostluğu cemali değilse, Hazreti insan olmak değilse, onun durumu çok kötü. Çok vahim. Allah böyle bir kulun hesabını görmek bile istemiyor. Allah'ın ilah ismiyle isimlenmek demek, Allah'a dönüp Allah'a aşık olmak demek, Allah'ı sevmek demek. Allah için Kullarını sevmek demek, müminleri sevmek demek, sonra bütün kullarını sevmek demek, bütün mahlukatı sevmek demek. Allah'ın ilah ismi. Bütün isimler Allah'ın isimleridir, sıfatlarıdır. İlah da Allah'ın ismidir. Eğer biri ilah ismiyle isimlenir, sıfatlanırsa, Allah'a abd olur. Sadece abd olur. Sadece aşık olur. Sadece aşk olur. Ama her bir isim yerini aldıkça, gönlündeki ruhdaki yerini aldıkça, O, onun kulluğu, abdiyeti kemale erer. Kamil olur. İnsan bütün kainatın tabiri caizse göz bebeğidir. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. İnsandan ne istiyor? İnsandan kendisine abdolmasını istiyor. Öyle kulluğu, abdiyeti, İslami dini basite indirip namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Kimsenin hakını yememeye çalışıyoruz. Bizim işimiz tamamdır demekle hiç kimse Allah'a abd olmuş olmuyor. Allah ne buyurdu ayet kelimede? Ve <gülüyor> ma khaleqtu cinn wal-insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaktır, sevmektir, rızasını istemektir. Dostluğunu istemektir. Cemalini istemektir. Onun rızası peşinde koşmaktır. Ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyebilmektir. Sen benim her şeyimsin diyebilmektir. Sen benden razı ol, hiç kimse benden razı olmasın. Sen bana dost ol, hiç kimsenin dostluğu bana lazım değildir. Sen beni sev, hiç kimsenin sevgisi bana lazım değildir. Diyebildiyse o Allah'a ab olmuştur. Evet. Sonra Allah'ın Rab ismi gelir. Bu Allah'ın ilah isminin tecellisiydi. alemin buyurdu. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hamd, övme, övülme. Allah övülmeyi sever. Övülmek onun içindir, onun hakkıdır. Eğer biri övülecekse, övülmeye layık olacaksa, daha doğrusu o övülmeden nasibini alacaksa o mutlaka Allah iledir. Allah'ın esma-i husnasıyladır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi onda tecelli etmiş. Yani mesela ikram etmiş Kerim'dir. O isimden övülür. O isimden aslında övülen Allah'tır. Onun için bütün övgüler bütün hamdler Hepsi onun içindir, hepsi ona gider. Eğer bütün hamdler, bütün övgüler ona aitse, o sadece övülür, sadece övülmediyse, eğer biri onu beğenmediyse, hesaba çektiyse, ona neden, niçin, nasıl böyle yaptın, niye yaptın diye, eğer gönlünden bir şey geçiriyorsa, Övemedi, hakkını takdir edemedi, anlayamadı onu, tanımamış. Tanıyana kadar Allah ona evet, mühlet verir, cehaleti mazeret olur ama tanımaya çalışmıyorsa bu mazeret değildir yalnız. Tanımak için çaba gayret sarf etmiyorsa bu mazeret değildir. Allah onlar için ne buyurdu? Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır buyurdu. Aklını kullanmıyorsa, öğrenmeye çalışmıyorsa, anlamaya çalışmıyorsa evet. o hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Çünkü Allah kendinden ona şeref vermiş. Onu kendine halife kılmış zatıyla sıfatlarıyla ona tecelli etmiş. Eğer bu tecelliyi kemale erdirmeye çalışmıyorsa, bu isimlerle kamil insan, hazreti insan olmaya çalışmıyorsa yaratılışın gayesini anlamamış. Abd olmak nedir onu anlamamış demektir. Evet, sonra Allah'ın Rab isminin tecellisi gelir, Fatiha'daki Elhamdülillahirrabbilalemin. Rab ismi mürebbi demek, terbiye eden demek, yolu gösteren demek. Kamil insan, Hazreti insan olması için bütün imkanları ona tanıyan demek, bütün vesileleri onun için yaratan demek. Nasıl ki bir tohum yere düştüğünde ona su lazım, ona güneş lazım, ısınması lazım, topraktaki mineral lazım. Allah onu temin edip, onu çatlatıp büyütüyorsa, o eğer ağarsa büyüyüp meyve veriyorsa meyve verince kemale ermiştir. Meyve vermeyene kadar o kemale ermemiştir. Onun kemaratı olmamıştır. İnsan da öyledir. Allah onun yeryüzüne tıpkı bir tohum gibi göndermiş ama bir çekirdekte bir ağaç nasıl gizliyse Allah da ona öyle tecelli etmiştir. Bütün esmanın açılması için üzerinde ona bütün imkanları tanır ki o esma onun üzerinde açığa çıksın tecelli etsin. Kamil insan, Hazreti insan olsun. Hayatı yaşarken Allah bu imkanı sonuna kadar ona tanır. Hayatı yaşarken önüne ne gelirse gelsin, başına ne gelirse gelsin, ister nimet olsun, ister musibet olsun, hepsi bunun içindir. Onun kamil insan hazreti insan olması içindir. Ama o bunu anlamadıysa Allah'a itiraz eder. İşini beğenmez. Kendine göre fikir yürütür, kendine göre fikir beyan eder. Anlamamış, Rabbini tanımamış, kendini tanımamış, hayatı tanımamış, imtihanı anlamamış. Evet, Allah Rabdır, muameleyi öyle yapar. Dolayısıyla terbiye ederken peygamberi peygamberleri onun için göndermiş, kitapları onun için göndermiş. Bir mürebbi gibi onu büyütür. Kemal'e ermesi için onu büyütür. Her andaki muamelesi, evet, alemlerin Rabbi olarak yapran muameledir. Niye? Allah'ın Rab ismi, evet, geriye dönük olarak Allah'ın ilah ismine, Allah ismine dahil olur ki sevdiği için. Sevdiği için kemal'e ersin istiyor. muameleyi nasıl yaparsa yapsın, o mutlaka onun sevgisinin eseridir, muhabbetinin sonucudur. Daha bir sevgiye layık olsun diyedir. Kemale erdikçe Allah'ın yakınlığına, sevgisine layık olur çünkü. İnsan nasıl Allah'ın Rab ismiyle isimlenir, nasibini alır yani o isimden, Sonsuz bir deryadan, bir damla misali, bir gölge misali nasıl alır o ismi? Eğer o da önce Allah'ın mürebbiliğini kabul eder, Rablığını kabul ederse, Allah'ın terbiyesine girerse, kabul ederse, onunla terbiye olursa, Allah'ın Rablığını kabul etmiş olur, bu ismin onun üzerinde tecelli edebilmesi için onun da önce ev halkına ne yapması lazım? Bu isimle muamele etmesi lazım. Onlara mürebbi olması lazım. Onları Allah'a davet etmesi lazım. Allah'ın vahyine davet etmesi lazım. Peygamberine davet etmesi lazım. Onlara peygamberi örnek olarak göstermesi lazım. Kur'an'ın ayetleriyle onları terbiye etmesi lazım. O zaman Allah'ın Rabb ismi onda tecelli etti gücünün yettiği kadarıyla ulaşabildiği her yere eğer bu muameleyi Allah'ın kullarına yapıyorsa Allah'ın ayetleriyle peygamberin hayatının sünnetiyle eğer muamele ediyorsa Allah'ın Rabb ismi tecelli etmiş demektir. Yapabildiği kadarıyla. Sonra Allah'ın Rahman ismi gelir. Allah zatında Rahman'dır. Er-Rahman-ı Rahim Rahman ve Rahimi Allah birden zikretti. Rahim ismi Allah'ın Rahman ismine dahil oldu. Rahman-ı Rahim onun Rahim olarak muamele etmesi onun Rahman oluşundan dolayıdır buyurdu. O zaman iki ismi beraber anlıyoruz. O zatında Rahman olduğu için rahmetini saçıyor rahmetiyle muamele ediyor. Allah nasıl seviyorsa, sevdiği için bir de ona Rablığını gösteriyor, terbiye ediyor. Sevgisine layık hale getiriyor. Bütün bunları yaparken kurunun arziyetinden dolayı, zayıflığından dolayı bir de ona rahmetiyle muamele ediyor. Kul tekrar tekrar yanlış yaptığı halde ona ceza vermiyor. Rahmeti tecelli etmiş. Rahmeti, Rablığının bir de ilahlığının sonucudur, tecellisidir. Bir kulda da Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecelli edebilmesi için onun nasıl olması gerekir? Önce Allah'ın rahmetini görmesi gerekir. Rabbinin İlahının, Allah'ının Rahman ve Rahim olduğunu görüp buna iman etmesi lazım. Tekrar tekrar yanlış yaptığı halde, isyan ettiği halde, yanlışa düştüğü halde ona ceza vermeyip, affettiğini görüp ne yapması lazım? Onun Rahman ismini, sıfatını, Rahim sıfatını sevmesi lazım. Eğer sevdiyse, o isim ona tecelli eder. Onun duası olur dolayısıyla ona tecelli eder. O da önce ev halkına karşı, ailesine karşı, sonra bütün insanlara, mahlukata karşı rahim olur. Rahmetle muamele eder onlara. Rahmetle muamele Allah'ın rahmetiyle muameledir kendi kendine ben seviyorum, ben acıyorum, ben rahmet ediyorum, ben onlara merhametimden dolayı böyle yapıyorum demek rahim olmak değildir. Allah rahmetiyle nasıl muamele ediyorsa öyle. Eğer biri rahmetiyle muamele ediyorsa nasıl muamele etmelidir? Önce ev halkının, Allah buyuruyordu diye ya, yakıtı taşlar ve insanlar olan Cehennemin ateşinden Kendinizi ve ehlinizi koruyun. Rahmet böyle yapılır Önce onları evet, Ateşten koruması gerekir Önce onları Cennete davet etmesi lazım Allah'a davet etmesi lazım ki O gerçekten Allah'ın Rahim ismiyle evet, isimlenmiş olup Rahmetle Muamele etmiş olsun Mahlukata Mahlukata muamele ederken, rahmetle eğer muamele edecekse, zannettiği gibi değil, nefsinin sevgisiyle değil, nefsinin zehirli sevgisiyle değil, Gönlünün, gönlüne tecelli eden Allah'ın Rahim isminin rahmetiyle muamele etmelidir. Evet, Allah er rahman Rahim'dir. Allah Malikiyu Middindir. Allah'ın Malik ismi nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmesi lazım? Allah buyurdu, yerde, gökte ikisi arasında ne varsa, bütün mülk Allah'a aittir dedi. Önce mülkü sahibine teslim etmek lazım. Her ne varsa, insan da buna dahildir. İnsan da Allah'ın mülküdür. Onun için hiç kimse Allah'ın mülkünden çıkamaz. Allah'a mülk olmaktan çıkamaz. Eğer Allah'ı unuttuysa, Allah'ın mülkü olduğunu unuttuysa, Allah'ın mülkünde olduğunu unuttuysa, o kendini kandırmıştır. O sadece sarhoştur. Kendisini sarhoş eden her neyse ona bakmalıdır neyi içiyor? Sarhoş eden bir tek içki değildir. İçki sadece örnektir. Onun için Allah bir tek içkiler arasında bir tanesini zikretti. Hamr. Bir tane şarap dedi. Diğer içkileri zikretmedi bile. Aslında zikrettiği şarap da eyidir. Zikrettiği sarhoşluktur. Sarhoş olma dedi. Seni sarhoş eden şeyden uzak dur dedi. Seni Rabbinin huzurundan ayıran huzura çıktığında bile eğer ne söylediğini bilmiyorsan ondan uzak dur dedi. Eğer öyle yaparsan huzuruma gelme dedi. Aklın başına gelinceye kadar yanıma gelme. Huzura çıkma dedi. Benimle konuşma dedi. Onun için sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaz kılma dedi. Namaza durma dedi. Bakacağız. Bizi sarkoş eden nedir? Mal midir, mevki midir, dünya midir? Yoksa eş midir, çocuk midir? Her ne ki bizi sarkoş ediyorsa, her ne ki bizi Allah'tan gaflete düşürüyorsa, o bizim Allah ile aramıza giren perdemizdir bizi Allah'tan ayıran bizi Allah'ın huzurundan uzaklaştıran evet Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhisselatu vesselam ben ümmetimin benden sonra puta tapmasına ihtimal vermiyorum ama onların dünyaya tapmasından endişe ediyorum neye taptıksa neyi sevdikse Bizi sarhoş eden o tatlılığımızın sevgisinin sarhoşluğuydu. Sevgi sarhoşluğuydu. Ne kadar seversek sevelim, neyi seversek sevelim, Allah'tan başka sevdiğimiz her şey yok olur. Evet, Allah öyle buyurdu. Her şey yok olucudur. Baki olan Rabbinin veçhidir dedi. Baki olan Rabbinin cemalidir dedi. Gerisi her şey yok olucudur dedi. Eğer seveceksek, sevmemiz gereken baki olan Rabbimizin veçhidir. Rabbimizin cemalidir. Bundan başka bir şeyle sarhoş oluyorsak, o bizi Allah'tan sadece uzaklaştırır. Mevla'na bir örnek veriyordu. Bir gemi örneğini veriyordu. Su eğer geminin içinde olursa dedi, gemiyi batırır. Ama su geminin altında olursa, gemi suyun üzerinde olursa, Gemiyi taşır dedi. Dünyadaki bütün mevkiler, bütün servetler, mallar hepsi böyledir. İnsanın onu gönlüne almaması gerekir. Gönlüne alırsa, onu severse, onu batırır. Ama onu kullanırsa, ayağının altına alırsa onu ne yapar? Onu taşır. Mülkün sahibi Allah'tır. Malikül mülk Allah'tır. Maliki yevmi middin Allah'tır. Dünyanın da ahiretinde sahibi Allah'tır dedi. Dünyayı istiyorsam Allah ile olman lazım. Ahireti istiyorsan Allah ile olman lazım. Eğer kendi kafana göre dünyanın peşinden koşarsan ona yetişemezsin. Kafana göre ahiretin peşinden koşarsan ona varamazsın, kazanamazsın. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Çünkü O yaratmış. Eğer mülkün gerçek sahibi Allah'sa, eğer buna iman etmişsek, Allah'ın malik olduğuna iman etmişsek, bu durumda mülkünde eğer sözü geçmiyorsa, onu malik olarak kabul edemedik demektir. Mülkün sahibi oysa, mülkünde sözünün, evet, onun sözünün geçmesi lazım, onun emrinin geçmesi lazım, yoksa mülkün sahibi olarak onu kabul etmiş olmuyoruz. Eğer bizim sahibimiz Allah'sa, Bizim malikimiz Allah'sa bu durumda onun bizim üzerimizde, bizim gönlümüzde, bizim aklımızda, irademizde, gözümüzde, kulağımızda, elimizde, ayağımızda onun hükmünün geçerli olması gerekir. Onun sözünün geçerli olması gerekir. Yoksa yoksa onu malik olarak kabul edemedik demektir. Allah'ın isimlerine iman etmek öyle basit bir şey değildir. Fatiha'daki evet, bu esmalar aynı zamanda bütün esmanın özüydü, özetiydi. Bunları doğru anlarsak o diğer isimler rahatlıkla buraya dahil olur, rahatlıkla onları anlarız. Diğer esma bu esmaların tefsiridir. Evet, Allah maliktir. Malikül mülktür, malik yıvmiddindir. mülkünde aynı zamanda meliktir. Mülkünde hükmeden odur. Hükmü geçen geçerli olan odur. Evet. Bakacağız Allah'ın Malik ismi bizde tecelli etmiş mi etmemiş mi? Ediyor mu etmiyor mu? Ya da ne kadar tecelli etmiş? Önce Allah'ın malikliğini kabul etmiş miyiz, etmemiş miyiz ona bakmamız lazım. Önce bizim onun malikliğini kabul etmemiz lazım ki sonra bu isim bize tecelli etsin. Bu isimle hayatı yaşayabiliriz yani. Eğer Allah malik olarak gönlümüze tecelli etmişse, Allah'ın bu ismine iman etmişsek, o zaman Allah'ın malikliğini seviyoruz, sevmemiz gerekir. Allah'ı sahibimiz olarak sevmemiz lazım. Önce, ruhumuzun sahibidir. Nefektumir ruhi. Kendi ruhundan nefretmiş. Onun sahibidir. Onun maşukudur aynı zamanda. Eğer ruhumuzun varlığını tatmıyorsak, onun Aşkını, muhabbetini tatmıyorsak, tadamıyorsak bir sorun var. Hakikatimizi ona ait görememişiz demektir. Ne kadar tadıyorsak o kadar ait görmüşüz, o kadar onun ruhumuz üzerindeki malikliğini kabul etmiş oluyoruz. Bakacağımız, gönlümüze malik midir? Eğer gönlümüz onun zikriyle Kalbimiz onun zikriyle mutmain oluyorsa, onunla olunca mutmain oluyorsak, huzuri buluyorsak, gönlümüz onun sevgisiyle, yakınlığıyla, onun emrettiğini yapmakla mutmain oluyorsa, evet, gönlümüze malik olmuş demektir. Olduğu kadarıyla malik olmuştur. Aklımıza bakacağız. Aklımıza malik olmuş mu? Malikliğini kabul etmiş miyiz? eğer düşüncemiz, fikrimiz Allah ise, aklımızı O'nun vahyiyle nurlandırıyorsak, gönlümüzü O'nun vahyiyle nurlandırıyorsak, tefekkürümüz Allah ise, hesabımız ebedi hayat ise, Allah'ın rızası ise, O'nun için düşünüyor, tefekkür ediyor, çaba gayret sarf ediyorsak, Allah yolunda koşuyor, koşturuyorsak, Evet, aklımız Allah'ın malik isminin tecellisine mazhar olmuş demektir. Aynı şekilde zahiri tarafımız da aynen böyledir. Gözümüze bakacağız. Allah'ın ile Allah eğer zahiri olarak tecelli etmişse bu durumda gözümüz bakarken Neye bakarsa baksın, mülkün sahibini görmelidir. Anlamalidir. Hiçbir şeye bu benimdir diye bakamaz. Bana aittir diye bakamaz. Allah ile bakmalidir. Allah'a göre bakmalidir. Aklı Allah'a göre anlamalidir. Dolayısıyla dili konuşurken, Allah'a göre konuşmalıdır. Eli, ayağı, gözü, kulağı, bütün azaları evet, Allah'a ait olmalıdır. Son hali Allah tecelli ederse Malik ismiyle nasıl olur? o Allah ile görür, Allah ile işitir, Allah ile bilir, Allah ile tutar, Allah ile yürür buyurdu. Böyle olduysa, o Allah'ın mülkü olmuştur. Allah ona malik olmuştur. Evet, böyle bir kul, Allah'ın malikliği üzerinde tecelli etmiş bir kul. Allah'a mülk olmuş bir kul. Mülk olmayı kabul etmiş bir kul. Bu isim onda tecelli ettiğinde mahlukata nasıl muamele eder? Allah'ın kullarına nasıl muamele eder? Onlara bakınca bakarken bağımsız bir varlık olarak görmez. Hepsini Allah'a ait olarak görür. Bütün candıları Allah'ın yeryüzündeki misafirleri olarak görür. Muameleyi ona göre yapar. Misafire karşı nasıl edepli olunması gerekiyorsa onlara karşı öyle edepli olur. Hiçbir şeye evet, benimdir demez, bana aittir demez, benden dolayıdır demez. Kimler gibi? Allah Kur'an'da peygamberleri, nebileri, resulleri, salih kulları, velileri örnek olarak gösterir. Allah'ın ilahlığını kabul etmeyen, Rablığını kabul etmeyen, Rahmanlığını kabul etmeyen, Malikliğini kabul etmeyenleri de evet, ne olarak bize tanıtır? İbret olarak tanıtır. Onlardan örnekler verir bize ibret olsun diye. Evet. Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü Vesselam buyuruyor. Evet. De ki buyurur. Evet. Allah'ım mülkün sahibi sensin. Mülk senin elindedir. Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Allah bizden bunu böyle söylememizi istiyor. Eğer biri bunu söyleyemediyse Allah'ın malik isminde Allah'a şirk koşuyor demektir. Şirk koşmayı Allah üç türlü olarak izah etti, beyan etti ayet-i kerimede. Bir tanesi iblisin şirk koşmasıdır. Bir tanesi Firavun'un şirk koşmasıdır. Bir tanesi de Karun'un şirk koşmasıdır. Allah iblisi anlatırken, İblis Adem'e dedi ki, Allah secde et emrini verince, bütün melekler secde etti, İblis secde etmedi. Allah sordu ona, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden şey nedir? diye sordu. O da dedi ki, Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. kıyas yaptı. Neye göre kıyas yaptı? Madenine göre. Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın deyip zahiri tarafı kıyasladı. Oysaki hayırlı olmak güzel olmak Allah'ın Esmaül Hüsna'sı ile Birazdan onu izah edeceğim inşallah. Bir de Firavun'un itiraz etmesi vardı. Bu durumda iblis ne yaptı? Kendini kendine ait gördü. Sanki kendisi kendini ateşten yaratmış, sanki Adem de kendini, kendini topraktan yaratmış gibi. Oysa ki, Allah yaratmıştı. Kimin daha hayırlı olduğunu, kimin secdeye daha layık olduğunu en iyi bilen o değil miydi? Eğer Allah'ın malikliğini kabul etseydi, itiraz etmezdi. Fir'aun da aynı şekilde kavminin karşısına çıkıp, evet, kavmine dedi ki, eleyselli mülkumu bu mülk benim değil mi? dedi. Mısır benim değil mi? dedi. Bu Nil nehri benim değil mi? dedi. Allah'a ait olan mülkü kendine izafe etti. Dolayısıyla ben sizin e'la olan Rabbinizim dedi onlara. Eğer bir yerde Allah'ın bir esmasında ayak kayarsa o şirk çukuruna yuvarlanır rablık iddia eder. Sonra kendi ev halkı üzerinde gücü nereye kadar yetişiyorsa bütün insanlar üzerinde Rablılık iddia etmeye başlar. Benim istediğim gibi olun der. Ben nasıl olmanızı istiyorsam sizin öyle olmanız gerekir der. Mesela eğitimi şöyle yapmanız lazım der. Şöyle kazanmanız lazım der. Şöyle harcamanız lazım der. Şöyle öğrenmeniz lazım der. Hatta şöyle giyilmeniz lazım deyip rablık iddiasında bulunur. Rablığını ilan eder yani. Ama aslında hiçbir şeye sahip olmadığını da biliyor. Evet, bir de Firavun'un Allah'a şirk koşması vardır mülkünde. İblis kendini Allah'a ait görmedi. Firavun o saltanatını Allah'a ait görmedi. Bir de Karun'un kendini Allah'a ait görmemesi var. Evet, o da dedi ki Kavbi ona dedi ki, Karun'a Karun, Hazreti Musa'nın evet, amca çocuğudur. Ama o kadar mal sahibidir ki Allah onun servetini anlatırken güçlü bir cemaat onun hazinelerinin anahtarlarını taşıyorlardı dedi. o kadar zengin biri ama eğer Hz. Musa'dan yana durursa servetini kaybetme tehlikesini görüyor, öyle zannediyor Firavun'a ters düşerse servetini kaybedebilir deyip bu düşünceyle firavundan yana duruyor. Firavun'dan taraf duruyor. Hatta Hazreti Musa'ya bir de tuzak kuruyordu. Evet. Kavmi ona dedi ki Allah sana nasıl ikramda bulunmuşsa sen de Allah yolunda Allah'ın kullarına öyle ikram et dedi. Ayet-i kerimede Allah bile buyurdu. O da dedi ki inne ma'uti kubu ala ilmin indi. O da dedi ki bu mal, bu servet benim yanımdaki bir ilimden dolayı bana verilmiştir. Ben bunu ilmimle, aklımla kazanmışım dedi. Allah'a ait görmedi. Üç türlü Allah'ın mülkünde Allah'a şirk koşmak vardır. Bir bencillik yapıp kendini Allah'a ait görmemek, bir mevkii, makamı, firan gibi saltanati Allah'a ait görmemek, bir de mali mülkü Allah'a ait görmemek. Bu de Allah'ın mülkünde, Allah'a, evet. Malik isminde Allah'a şirk koşmaktır. Mülkün Karun kadar çok olması gerekmiyor. En ufak bir şey olabilir, bu benimdir deyip sarıldığında evet. Karun gibi olmuşsun. Allah buyurdu ayet kerimede Allah Karun'u servetiyle beraber yerin dibine geçirdi, yere batırdı buyurdu. malda servette herhangi biri bu bana aittir deyip Allah'a ait görmezse tabii ki Allah'a ait görmenin şartları vardır Allah yolunda harcamak eline geçmesiyle elinden çıkması onun için bir olmak onu emanet olarak görmek her ne olursa olsun kendini onun sahibi olarak görüyorsa onun hali karun gibidir Allah katında yere geçirilmeyi hak etmiş demektir. Bunun devamı, bu ayetin devamında Allah buyurdu ki, dün O'nun yerinde olmak isteyenler, Allah O'nun yerin dibine geçirince, dün O'nun yerinde olmak isteyenler dediler ki, Allah bizi korumuş. İyi ki O'nun gibi olmamışız. Eğer biz de O'nun gibi olsaydık, onun gibi düşünme tehlikesi vardı. Onun gibi düşünseydik, Allah bizi de yerin dibine geçirirdi. Allah bizi korumuş dediler. Eğer mevkisinden dolayı Kür'an gibi kendini ilah zannediyorsa, o mevkinin geçici olduğunu Allah bir imtihan gereği büyüsün, kemara ersin, Hazreti insan olsun diye o imkanı tanıdığını anlamıyorsa, Allah'ın kullarına hizmet etmiyorsa, kendini orada bir şey zannediyorsa o Fir'an gibidir. İsterse bir devlet dairesinde kapıcı olsun, hiç fark etmez. Evet, bakıyorsun kapıda duruyor, kendini oranın sahibi gibi görüyor. En ufak bir yetki eline geçse kim bilir ne olur. Evet. Fir'aun'dan çok daha beter olur. Yetkisi o kadardır, Fir'aunluğu da o kadardır. Ama böyle olanlar kıyamet günü firavunla beraber olur, firavunun arkadaşı olur. Ötekileri malıyla, evet. mali, mali kendinize ait zannettiyse, Karun'un arkadaşı olur, evet. bir de bencillik yapıyorsa, ben hayırlıyım diyorsa, ben falancadan filancadan daha üstünüm deyip onu yerin dibine geçirmeye çalışıp kendisi yukarı çıkmaya çalışıyorsa, bu da iblisin arkadaşıdır En çok düştüğümüz tehlike burasıydır. İblisin düştüğü tehlike. İblisin kovulmayı hak ettiği tehlike. Ben diyor, ben hayırlıyım, ben iyiyim, ben güzelim. Benim kalbim temizdir. Ben hep iyilik yapıyorum. Başkasından söz edince onu yerin dibine geçiriyor. Yani ben onlar hayırlıyım diyor. Gönül o kadar kirlenmiş ki kime baksa o kiriyle beraber bakıyor. Kiniyle, hasediyle, kibriyle bakıyor. Şeytan kibirlenmişti. Kendini büyük görmüştü. Birileri eleştirenler, çekiştirenler bunu ne adına yaparsa yapsın. O kibirlenmiştir. O şeytana, iblise arkadaş olmuştur. Özellikle bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Hem birebir yani tek tek birbirimizi eleştirmememiz, çekiştirmememiz, aynı zamanda gıybetini, dedikodusunu yapmamamız gerekir. Bir de cemaatlerin de, eğer ben müminim, ben Müslümanım diyorsa gerçekten, gerçekten Allah'a iman etmişse, başka bir cemaatinin imanını inkar etmemelidir. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider buyurdu Allah. Amelinin boşa gitmesini istemiyorsa, Başka cemaatlerin, başka insanların imanını inkar etmemelidir. O Allah'ın huğludur. Allah O'nun ilahidir. Allah O'nun Rabbidir. Allah rahmetiyle O'na muamele ediyor. Allah O'nun malikidir. Sen O'nun üzerinde söz hakkına sahip değilsin. Hesabını görmeye hak sahibi değilsin. Hakkında ileri geri konuşma hakkına sahip değilsin. Allah ne buyurdu? Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Birini çekiştiriyorsan, gıybetini yapıyorsan sen onun etini yiyorsun. Bundan hoşlanmadınız değil mi dedi. Yani birini çekiştireceğine, eleştireceğine, gıybet edeceğine git bir onu öldür, etini ye daha iyi. Bu çok kötü bir durum. Gıybetini yapıyorsan önce öldürüyorsun yalnız. Önce cinayet işledin. Yetmedi. Canavar gibi bir de etini yedin. Evet. Böyle yapanlar ağızları öyle pis kokuyor. Leş kokuyor. Leş. Evet, böyle yapanlara Allah kıyamet günü ne buyurur? Bugün mülk kimindir? Kıyamet günü öyle buyurur. Evet, vahid ve kahhar olan Allah'ındır buyurur. Allah'ın kahrına uğralım demektir. Allah müntekimdir. Müntekim Allah'ın ismidir. İntikam alan demektir. İntikam alan ne demektir? Biri bir yanlış yapmış, ona cezasını veren demektir. Allah bütün günahları affeder buyurdu. Affetmediği bir tek günah vardır, o da şirktir buyurdu. Allah hangi konuda müntekimdir? Esmasında kendisine şirk koşana karşı müntekimdir. Kahhar olarak ona davranır, o ismi ondan alır. Onu zelil eder. Evet. Bir de bizim kendimize malik olmamız gerekir. Nefsimize malik olmamız gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Onlar kızlıklarında öfkelerini yenerler. Kendilerine hakim olurlar. Ve affederler buyurdu. Evet, kendine hakim olmak. Öfkesine hakim olur. Öfkesini yener. Evet. Kendisini öfkelendireni de ne yapıyor? Affediyor. Bu kendine maliktir. Allah'ın malik ismi evet, ona tecelli etmiş. Önce kendine maliktir. Kendine sahiptir yani. Kendine sahip olmasa ne olur? Ben kızdım diyor. Ben dayanamadım. Ben kendimi kaybettim. Ne demek? Öfkem bana garip geldi. Ben öfkeme, nefsimin haline mülk oldum. Allah'ın mariki ismi onda tecelli etmedi. Diğer zamanlarda tecelli edebilir ama zorlanınca. Allah'ın malik ismi üzerinden kakar o nefsine mülk olur. Nefsi ona hükmeder yani. Öfkesine yenilir, yenilmiştir. Nefsine evet. malik değil, mülk olmuştur. Evet, Allah onun için onları öyle tarif ettiği mümini tarif ederken, kızınca öfkesini yener ve affeder. Kendini bilmezler, onlara laf attıklarında onlar selam deyip geçerler. Kendine hakimdir. Biri kendine hakim değilse, kendine malik değilse yani, o şeytana, nefse, mülk olur. Nefis şeytan ona hükmeder yani. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu, kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Nefsine malik ol. Evet. Nefsin, sen kendi kendinin sahibi ol yani. Bunun için de senin nefsini Allah'tan satın alman lazım. Allah'tan nasıl satın alıyoruz? Mala nasıl malik oluyoruz? Mara malik olabilmek için onu Allah yolunda sarf etmek lazım. Onu Allah yolunda sarf edince Allah onu bizim için ebedileştirir. Ebediyen ikram eder o zaman bize o mal olmuş olur, o verdiğimizin maliki olmuş oluruz. Allah yolunda sarf edilmedikçe hiçbir şeye maliki olmuyoruz. Aynı şekilde kendi nefsimiz de öyledir. Allah ne buyurur de ayet-i kerimede? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Mallı canını satıyor, Allah'tan neyi alıyor? Cenneti. Başka neyi alıyor? Nefsini alıyor. Kendini alıyor. Nefsini feda edince kendini almış, nefsini satın almış oluyor Allah elinden. Evet. Marını verince cenneti almış oluyor. Eğer biri hayatını Allah yolunda yaşıyorsa o canını Allah'a satmıştır. Marını sarf ediyorsa Allah yolunda Rızası yolunda evet. ne yapmıştır? Malını satmıştır. Alışverişi Allah ile yapmıştır. Onun için buyurdu. Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevin. Sen çok büyük bir kazançla evet, kazandın. Allah ile yaptığın alışverişten dolayı. Evet herkes... Allah ile yaptığı alışverişe bakmalidir. Allah'ın elinden nefsini satın almak demek sahtesini verip hakikisini almak demektir. Vehmini verip evet, hakikisini almak demektir. Biri zannını verirse Allah ona hikmeti verir. Ben bilmiyorum Allah bilir deyince Allah neyi vahyetmiş o doğrudur derse Allah ona ilim verir, hikmet verir. Ama yok Allah'ın vahyine bakmadan sadece zanına bakıp birilerinin söylemesine bakıp işte bu ilimdir ben biliyorum derse o sadece zanına uymuş olur. Allah zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu. Hiçbir şey kazanamamış. Aynı şekilde iradesini Allah'a teslim ederse Allah kulli iradeyle ona tecelli eder. Benim dilemem yok. Allah benim için neyi dilemişse ben de onu diliyorum. Allah bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunuyorsa ben onu kabul ediyorum. Benim istediğim odur dediyse bütünüyle Allah'a teslim olmuş, Allah'a güvenmiş demektir. Cüzi iradesini verip Allah'ın külli iradesi onda tecelli etti demektir. Evet, bütün varlığım Allah'a aittir. Benim kendi varlığım üzerinde hiçbir hakkım yoktur. Allah benden neyi istiyorsa, nasıl bir kur, nasıl bir abd olmamı istiyorsa, evet, ben öyle olmalıyım deyip çabasını, gayretini sarf ediyorsa, bunun sonucunda aracağım şey nedir? Kendi nefsini satın alır. Allah. Zatıyla, sıfatıyla tecelli eder. Esma-ül Hüsna onda tecelli eder. İşte o, Hazreti insan İnsan olur. Kamil İnsan olur. Eğer kul Allah'ı tanırsa, Allah'a teslim olur. Müslüman, Allah'a teslim olan demektir. Günde bin sefer itiraz eden değil. Kul Allah'ı tanırsa, saydığım Allah ismiyle, Rabb ismiyle, Rahman ismiyle, Rahim ismiyle, Malik ismiyle, bu beş ismiyle Allah'ı tanırsa, diğer isimler buna dahil olduğu için, evet özetle, o görür, anlar ki, Allah'ın bütün işleri yerli yerindedir. Hiçbir şekilde ona itiraz etmez. Ayet-i Kerime'de bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Bunu bütün açıklığıyla görür. Sadece o kendine zulmetmiş. Allah, Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez buyurdu. Kullar kendi kendine zulmeder. Görür ki o kendine zulmetmiş. Allah'tan gelen saf muhabbettir, saf rahmettir. Saf güzelliktir. Allah deyince kalbi titrer. kalp titremiyorsa sorun var. Allah'ı tanımamış. Evet bu güzelliği, Allah'ın güzelliğini gönlünde tatmalıdır. Allah deyince kalpleri titrer. Kalbin titreyebilmesi için evet esmanın sende tecelli etmesi lazım. Allah deyince o esmanın dalgalanması lazım. Yoksa kuru odun gibi Allah iman etmeyip iman ettiğini söyleyenler için buyurdu ki onlar duvara yaslanmış kalas gibidirler. Onlar odun gibidir. Sen onların tipine baktığında hoşuna gider. Zannediyorsun ki içinde bir şey var kalas gibi. Eğer insan kalas gibi bomboşsa, Allah deyince nasıl titresin, nasıl ürpersin? Eğer Allah sıfatları isimleriyle tecelli etmişse, bütün gönül evet, her zerresi Allah'ın nuruyla dolmuşsa, Allah deyince ürpermez mi? Evet, o gönülde fırtınalar kopmaz mı? maşrugunu hatırlamış, ona maşrugun hatırlatılmış ya da. Evet, böyle bir günül Allah deyince hiçbir şeyi hatırlamaz, hatırlamak da istemez. Hiçbir şeyin kendisine perde olmasını istemez. Hep o halde kalmak ister, hep onunla kalmak ister. Ama o biliyor ki, Rabbi için, mahşuku için bir şeyler yapması gerekir, perdelenmesi gerekir. Eğer kendini perdeliyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, bu da o istediği içindir. Rabbim öyle istemiş, maşruhum öyle istemiş deyip yapar onu. Evet. Allah'ın esması nasıl tecelli eder? Bir daha söyleyeyim. Allah'ın isimlerin tecelli etmesi diyoruz. Allah'ın isimleriyle isimlenmek diyoruz. Mutlaka haddimizi bilmemiz lazım. Bununla beraber kıymetimizi, değerimizi de bilmemiz lazım. Haddimizi nasıl bilmemiz lazım? Allah'ın isimleri zatından tecelli ediyor. Allah'ın fiilleri isimlerinden, sıfatlarından tecelli ediyor. Yani Allah Rahman'dır, Rahim olarak muamele eder. Ama kul için bu böyle değildir. Tam tersinedir. Kulun Rahim olabilmesi için Rahim isminin tecellisini alıp onunla Rahim olabilmesi için fiil gerekir, amel gerekir ona. Ameli işledikçe rahim olur. Rahmetle muamele ettikçe o rahim ismi onda kemale ermeye başlar. Allah rahim ismiyle ona tecelli eder çünkü. Yani Allah rahimdir, rahmetiyle muamele eder. Kul rahmetiyle muamele edince rahim olur. Onun için amel gerekir. Fiil gerekir, çalışmak gerekir, koşmak gerekir, Allah'a koşmak gerekir. Evet, hepiniz Allah'a firar edin buyurdu. Allah'a firar budur, firar böyledir. Evet, genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun buyurduysa bu gene aynıdır. Allah cennette selam yurdu dedi. Selamet yurdu. Allah sizi darus selama davet eder buyurdu. O zaman önce gönlümüzün selamete ermesi lazım. Aklımızın, irademizin selamete ermesi lazım. Bedenimizin, her organımızın selamete ermesi lazım ki selam yurduna varabilelim. Cennet insanın kendi içinde, kendi gönlünde Kendisindedir. Cehennem de kendisinde. Ya kendimizi cennete çeviririz, selamette oluruz ya da gönlümüzü cehenneme döndürür, cehennemde oluruz. Bir konu karşısında tedbir almak doğru mudur? Yoksa her şeyi Allah'a mı bırakmak gerekiyor? Tedbiri yüzde yüz almak gerekiyor. Yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz olursa onu Allah'a teslim etmiş olmuyorsun. Her konuda tedbir alman gerekiyor. Araabileceğin bütün tedbirleri alıp sonra onu Allah'a havale etmen lazım. Yoksa yoksa Allah ile dalga geçmiş olursun. Biri geliyor dışarıdan Resulullah Efendimiz'e devesiyle beraber evet, soruyor. Ya Resulallah deveyi bağlayıp öyle mi Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim? Ne buyurdu? Önce onu bağlaman lazım. Bağlamadan Allah'a tevekkül olmaz. ''Yapabileceğin bütün tedbirleri al, sonra Allah'a tevekkül et, Allah'a güven.'' ''Yoksa sen sana düşeni yapmıyorsan Allah yapsın, Allah senin hizmetçiğindir.'' Böyle saygısızlık olur mu? Bu her konuda böyledir. Rızık peşinde koşmak da böyledir. Bütün tedbirleri alıyor, bütün çabani gayretini sarf ediyorsun, ondan sonra Allah'a hava ediyorsun. Böyle yapmazsan ne olur? Allah yardım etmez. Allah senin tevekkülünü kabul etmez ve sana vekil olmaz. Ama bütün çabani gayretini sarf edip, gereğini yerine getirdikten sonra, evet, Allah'ı vekil kabul edersen, tevekkül edersen, Allah'a teslim edersen, Allah senin vekilindir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Vekil olarak Allah yeter. Alman gereken tedbiri alman gerekiyor. Resulullah Efendimiz hicret ederken, o tepenin, o sevr mağarasının, orası en yüksek tepedir, en yüksek yerdir. Kaşa bileceği en yüksek yere kaçmış. Sonra Allah'a tevekkül ediyor. Allah dileseydi peygamberi orada korurdu. Ya Rabbi beni koru demedi. Alınması gereken bütün tedbirleri aldı. Gidilmesi gereken en son noktaya vardı. Ondan sonra tevekkül etti. Hazreti Ebu Bekir, belki müşrikler bizi bulur diye endişe edince, Resulullah Efendimiz için endişe edince, Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Korkma. Üçüncüsü, Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Niye? Bu nefzü de söyleyebilirdi. O biliyor. O biliyor ki sonuna kadar gerekeni yapmak lazım, sonra Allah'a tevekkül etmek lazım. Birçok kardeşimiz böyle büyük yanlış yapıyor, böyle hatayı işliyor. Kendi tembelliğini, kendi yanlışını, kendi eksiğini, kendi evet, tedbir almayışını ne yapıyor? Allah'a mal ediyor. Allah'ı suçluyor onunla. Bu Allah'a karşı büyük saygısızlık. Allah'ı bilmiyor. Anlamamış hala. Peygamberini örnek alamamış. Yoksa ben Allah'ın sevdiği bir kurum, Allah ben tedbir almadan da bana yardım etsin dediyse, evet peygamberine baksın, örnek alsın. Onun önüne geçmesin, kendini ondan daha büyük görmesin. Ben hastayım ve çok sıkıntım var, içim sıkılıyor. Sıkıntılarım için ne yapmalıyım? Bir de çocuklarım beni çok üzüyor, beni dinlemiyor, bunlar için ne yapmalıyım? Allah nimeti vermiş. Sıkıntı demek nimet demektir. Hayat bir imtihansa kazanma imkanı demektir. Kazanma imkanı. Sıkıntı olacak. Sen de o sıkıntıyı bertaraf etmeye çalışacaksın. İmtihani kazanacaksın. Hiç feryat etmeye gerek yok. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Zahiri olarak kendimizden aşağıdakilerine bakıp şükretmemiz lazım. Manevi olarak kendimizden yukarıdakilerine bakıp çaba gayret sarf etmemiz lazım. Evet, öyle insanlar var ki biz onların sıkıntısını görürsek kendi sıkıntımızı unuturuz. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Evet, eğer sıkıntı varsa yapmamız gereken şey Allah'a dönmektir. Niye sıkılıyoruz? Allah ile olamadığımızdan dolayı. Kul Allah ile olursa o kendini unutur, unutmalıdır. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o kendini göremez. O bir tek maşukunu görür, Rabbini görür. Bir tek onun güzelliğini görür. Bir tek Allah'ın kendisini, kendisine nasıl çektiğini görür. Sıkıntı Allah'ın kurulunu kendine çekmesidir. Başka şeylerden gönlünü uzaklaştırıp kendine çekmesidir. Ama o Allah'a dönmediyse, o onda sıkıntı olarak kalır. Hem dünyası hem ahireti cehennem olur. Allah ile olamadı. Allah'a dönmediği. Oysa ki Allah sıkıntıyı verdiğinde kulun bana dönsün diye onu veriyor. Dönmediyse her iki dünyası cehennem oldu. Döndüyse ona güvenmelidir. O herkesi görüyor ve biliyor. O onun Rabbidir. Rahman, Rahim olan Rabbidir. Onun malikidir, sahibidir. Kendini ona bırakabilmelidir. Elinden bir şey geliyorsa, ne geliyorsa yapmalı, o sıkıntının gidebilmesi gitmesi için, sonra ona güvenmelidir. Ben sana güveniyorum yarabbim, demelidir. Evet, bütün anneler için öyledir, o kendi çocuğuna bakarken, eşine hizmet ederken, o ibadet halindedir. Çocuk ne kadar yoruyor, ne kadar üzüyor, kızdırıyorsa, o, o kadar çok kazanıyor. Allah, hiç kimsenin emeğini zayi etmez. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, ayağınıza bir diken bile batsa, Allah günahınızı, evet, o batan dikenden dolayı affeder. Günahı yoksa derecesini yükseltir. Her sıkıntının bir karşılığı vardır. Hatta buyurdu ki, bir kul herhangi bir konuda, gelecekte endişe etse, ona da sevap vardır. Hiçbir sıkıntı boşa gitmiyor yani. Bir günah işliyoruz, tövbe ediyoruz ama defalarca kez tövbemizi bozuyoruz. Bu durumda ne yapmalıyız? Böyle olmayan hiç kimse yoktur. Ben tanımıyorum böyle birini. Günahı tekrar tekrar işlemeyen hiçbir kuru tanımıyorum. Bununla beraber şirkete düşmeyen Tekrar tekrar şirkete düşmeyen, istisnalar kaydayı bozmaz. Hiçbir kul tanımıyorum. Evet. O ki kuldur, o ki insandır, o ki beşerdir. Düşecek. Hatayı tekrar tekrar işleyecek. Ne buyurdu ayet-i Allah çok çok tövbe edenleri sever. Çok çok günah düşmeyen, niye çok çok tövbe etsin? Düşeceğiz. Eğer günah işlemezsek, Allah'ın isimleri tecelli etmez. İşin hikmeti var, hikmet. Resulullah Efendimiz buyurdu sahabeye, ''Eğer siz hiçbir günah işlemeseniz, Allah sizi giderir, yerinize günah işleyen bir toplum yaratır.'' Neden? Allah isimleri tecelli etsin diye insanı yaratmış. Eğer insan günah işlemezse Allah'ın tevab ismi tecelli etmez. Allah'ın gafur ismi tecelli etmez. Ghafar ismi tecelli etmez. Afu ismi tecelli etmez. Bu isimlerin üzerinden Allah'ın Rahman, Rahim ismi tecelli etmez. Allah kulü kendisini tanısın istiyor. Günah işleyecek, yanlış yapacak, düşecek, kalkacak, Allah'ın afını görecek, mağfiretini görecek. Tevbeyi kabul edişini görecek, rahmetini görecek, güzelliğini görecek. Ne olur o zaman? Ne olacak? Bir daha Rabbini sevecek. Bir daha. Bir daha Rabbine aşık olacak. Bunun için. Artık bunu anlamak gerekiyor. Onu tanımak gerekiyor. Onu anlamak gerekiyor. Yani senin işlediğin günahtan ne çıkar? Senin işlediğin günahtan Allah bir zarar görüyor mu? Görmüyor. Sen kendine zulmediyorsun. Senin işlediğin günah Allah'ın rahmetinden, afından, mağfiretinden daha mı büyüktür? Bunu görme. Bunu Rabbinle arana koyma. Koymamalısın. Koymaman gerekiyor. Hiç kimsenin koymaması gerekiyor. Anlaması lazım ki, Rabbi kendini ona tanıtıyor. Düşüyor, kalkıyor. Rabbi onu affediyor. Evet. Öyle bir Rabbine o günahıyla yaklaşıyor ki, öyle bir, bir daha onu seviyor ki, hiçbir ibadetiyle bunu kazanamazdı. Allah gurunu kendine çekiyor. Öyle oraya takılıp kalmak doğru değildir. Bize düşen Rabbimize bakmaktır. Onun bize muamelesini görmektir. Yaptıklarımızın sonucunda neyi kazanıp neyi kaybettiğimize bakmaktır. Yoksa biri günah işledi diye at çöpe. Var mı böyle bir şey? Kim söyledi öyle? Ne buyurdu? Allah bütün günahları affeder dedi. Şirk karış dedi. Bir tek bunu yapma dedi. Elbette ki temizlenmen gerekiyor. Elbette ki Rabbin kendini sana tanıtacak. Seni nasıl sevdiğini Yanlış yaptığın halde emrine karşı geldiğin halde ona dönünce seni nasıl sardığını nasıl huzura alıp seni sardığını tatman lazım. Bunu görmen lazım. Bunu tatman lazım. Yoksa onu tanıman mümkün değil Tanıyamazsın. Elimle tanımak olmaz. Bilmekle tanımak olmaz. Onu tatmak lazım. Tadan tanır onu, tadan. Rahmetini, keremini, ikramını, afını, mağfiretini, güzelliğini tadan bilir. Tadan onu tanır. kötü bir huyum var ve bu huyum sonucunda hep günahkar oluyorum. Bu huydan kurtulmak için ne yapmalıyım? Evet. Eğer Allah'ın sıfatları tecelli etmemişse orada kötü huy vardır. Kötü huy bizatihi yoktur. Allah'ın o güzelliği orada olmayınca Eksik kalınca o kötü oluyor Yani birinde rahmet olmayınca ne olur? O zalim olur Allah'ın rahim ismi tecelli etmediği için zalimdir Yoksa zulüm ya da zalimlik bizzatihi yoktur Allah'ın güzelliğinin olmadığı yerde ne vardır? Karanlık vardır Kötü huyu vardır Yanlışlık vardır Terslik vardır Yapmamız gereken şey nedir? Güzel yapmaktır. Güzel yaparsak kötü huy gider. O kötü huyun tersini yapmak lazım. Yani mesela diyelim ki kötü huyumuz gıbet etmektir. Yapmamız gereken şey nedir o zaman? Tam tersini yapmaktır. Öveceğiz. Başka seni övüp kendi nefsimizi yereceğiz. Kötü huydan kurtuluruz. kendi aralarında evlenme kararı olan iki kişinin evlenene kadar ki mühlet içinde birbirlerine karşı tutumları nasıl olmalı? Birbirlerini tanımaya çalışmalıdır. Ama edeple, terbiyeyle, edepli olarak tabi. Evlilik öyle kolay bir şey, basit bir şey değildir. Evlenen Nikah kıyılınca onu Allah adına evet. almış olur, Allah'tan emanet olarak almış olur. Nikah evet. kıyılınca Allah adına helal kılınmış olur. Bu durumda şahit Allah'tır. Eğer böyle bir niyetimiz varsa Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Evet, elbette ki birbirini tanıma hakları vardır. Tanıma hakları vardır, tanımalidir. Bu durumda ne olabilir mesela? Evet, telefonla mesela arada bir görüşülebilir. Ailece görüşülebilir. Birbirlerine şartlarını söyleyebilirler. Yoksa evlenmeye karar verdik, nişanlandık ya da şöyle yaptık, hadi gezmeye gidelim. Yok öyle şey. Rahatsızlığımdan dolayı akşam çok erken yatıyorum ve bu yüzden gece namazını kılamıyorum, gece namazını yatsı namazıyla beraber kılsam olur mu? Evet, olur. Olur, öyle olmalıdır. Vitir namazı zaten gece namazıdır. En son kıldığımız namaz gece namazıdır. Onun için yatmadan önce gece namazı kılabiliriz. Kılmamız lazım. Eğer gece kalkmıyorsak, uyanamıyorsak ya da... Erkekler kahvede kendi aralarında okey falan oynarken bir şeyin üstüne oynuyorlar. Bu haram midir? Ameller niyete göredir. Haramdır deyip işin içinden çıkmak kolaydır. Ama haram kelimesi çok ağır bir kelimedir yalnız. Allah adına hüküm vermektir çünkü. Bunu bilmeyenler Hemen böyle ağzını evrip çevirip, dilini kıvırıp, hemen haramdır her, her şeye. Evet, bu orada kumar varsa haramdır. Kumar yoksa vaktini boş yere harcamış demektir. Vaktini boş şeylerle geçiriyor demektir. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Kişinin boş şeylerden kendini alıkoyması koyması dininin güzelliğindendir. Onun için böyle boş şeylerle meşgul olmak doğru da iyidir. Ama diyelim ki bir yerde birileri böyle bir oyun oynadı yani. Ona hemen haram demek. Allah'ın haram kıldıkları bellidir çünkü. Herkes kendi gönlüne sormalıdır, gönlüne. Allah'ın haram kıldıkları bellidir. Bunun dışında, yani hakkında kesin hüküm olmayan, ayet olmayan, hadis olmayan konularda kişi kendi gönlüne sormalıdır. Bu konuda fetva makamı onun bizzatihi gönlüdür. Çünkü sorulsa biri helal diyecek, öteki bir şey olmaz diyecek, öteki helal, helal diyecek, haram diyecek, birbirine karışır. Ama asıl fetva makamı onun kendi gönlüdür. Kendi gönlünden sormalıdır. Benim bu yaptığım helal midir, haram midir? Allah bunu seviyor mu, sevmiyor mu? Ya da Allah buna gazap eder mi, etmez mi? deyip bakması lazım. Bu bütün oyunlar için böyledir. Öyle eğer kumar şeyi taşımıyorsa ona da halal diyebiliyoruz. onu da boş şeylerle meşguliyet diyoruz kumar niteligi taşıyorsa zaten haram oldu, Allah haram kılmış. O konuda bir şey diyebiliyorsun. Herkes bakıp bunu anlar. Ama böyle boş şeylerle uğraşmak da doğru değildir. Diyelim ki böyle boş şeylerle uğraşıyoruz, arkadaşlara takılmışız, öyle yapmışız. Ne yapmamız gerekir? Ondan da kurtulmaya çalışmak gerekiyor. Eğer bir oyunla kafamızı dağıtmaya çalışacaksak böyle biraz zeka oyunu olmalıdır, Zeka. Öyle ki aklımız, yani o yorgunluğumuz dağılsın diye. Bu ne olabilir mesela? Satranç olabilir, dama olabilir. Böyle şeyler yani. Kişi, insan robot değildir. Bazen bir şeylerle meşgul olup, o ağırlığı dağıtmak isteyebilir. Bu oyun olabilir. Ama herkes kendisi biliyor, bunu kendine gelmek için mi yapıyor yoksa onu alışkanlık haline mi getirmiş yoksa onsuz duramıyor mu yoksa ona bir yerden bir taraftan put mu olmuş bunu anlar yani herkes kendisi bunu bilir yani fetvayı gönlünden istemelidir gönlüne bakmalıdır. Yani yerine göre benim o saydıklarım da yanlışı olur, put olur. Yerine göre o düşünceyi dağıtmak için olabilir. Allah maliktir, malikül Mülktür. Mülkün sahibidir, din gününün sahibidir. Allah hepimizi, Allah'ı malikül mülk olarak kabul edenlerden eylesin. İman edenlerden eylesin. Malikiyi bir din olarak kabul edenlerden eylesin, iman edenlerden eylesin. Allah bizi emaneti sahibine teslim edenlerden eylesin. Kendini herhangi bir şeye ne kendine ne mülküne ne de mevkisine makamına sahip görenlerden, malik görenlerden eylemesin. Emaneti olduğunu bilenlerden eylesin emanete ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Kendi kendisine hainlik yapanlardan eylemesin. Allah'a hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Peygamberine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.